Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Kıymetli arkadaşlar, Fatiha suresi tefsirini okumaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu akşam e, bu 20. E, dersimiz olacak, o, okumamız, okuma saatimiz olacak daha doğrusu. E, ders demeye çekiniyorum. E, sadece okuyoruz ve yapabildiğimiz kadar açıklamaya gayret ediyoruz. Daha ne kadar sürer? Epeyce var. Ben de aslında tamamlamak istiyorum. Sizi çok sıkmak, uzatarak sıkmak istemiyorum. Fakat atlamak da istemiyorum. İnşallah Rabbim bir yol açar da böyle biraz daha uzatmadan, sıkmadan tamamlamayı nasip eder. Şimdi biz neredeydik? Maliki Yevmiddin ayet-i kerimesinin aynı zamanda Meliki Yevmiddin şeklinde de okunduğunu epeyce bir kıraatta... Hatta çoğunluğun Meliki Yevmi din şeklinde okuduğunu söylemiştik ve bizim kıraatımızın Maliki Yevmi Dinn olduğunu söylemiştik. Fatiha'da mana ile alakadar olan vücuhu kırat ancak buradadır demişti Elmalı Merhum. Yani çeşitli okuma şekillerinden manayı ilgilendiren, manada bir nüans meydana getiren sadece burası. Şimdi o nüansı bize anlatacak yaklaşık iki sayfa kadar. Ee, hakikaten günümüz e, dünyasını anlamada, anlamlandırmada, kendimizi e, vatan, millet e, konularında doğru bir yere konumlandırmada e, önemli açıklamalar bunlar. E, i̇nşallah e, ben size yeterince e, önemini aksettirebilirim. Evvelkisi mimin zammıyla mülk maslarından yani Melik-i Yevmiddin mülk maslarından geliyor e, sıfat-ı müşebbehe sigası İkincisi de mim'in kesriyle milk maslarından ismi fail sigası yani malik ismi fail, e, melik sıfat. Bu kelimeler sıfatı müşebbehe. Bu kelimeler kuvvet manasıyla alakadar. Yani hem mülk hem milk kuvvet manasıyla alakalı. Ve hemen hatırlayın melek de aynı kökten geliyor. Melekler de olağanüstü bir kuvvete sahip oldukları için metafiziki anlamda efendim olağanüstü bir güce kuvvete sahip oldukları için belki de bu ismi aldılar. Biri evvelen ve bizzat nüfusu insaniye üzerinde tasarruf. Diğeri de evvelen ve bizzat emvalin, ayan ve menafiyi üzerinde tasarruf kuvvetidir. Yani melik ve malik kelimeleri biri e, nüfus yani insanlar üzerindeki gücü, otoriteyi, hakimiyeti, tasarruf yetkisini ifade eder. Diğeri ise e, yani melik insanlar üzerindeki otoriteyi ve gücü ve tasarruf yetkisini ifade eder. Malik ise öncelikle malların bizzat kendileri ve menafiği, onlardan elde edilen menfaatler üzerinde tasarruf kuvvetini ifade eder. Melikiyet nefi am için reyute bir. Şimdi burası çok çok güzel arkadaşlar bu cümle. Yani insanlar üzerinde bir yönetim otoriteniz, yönetim hakkınız, bir melik oluş pozisyonunuz varsa bu neyi içermesi gerekiyor? Yani bir melik ne yapar? İnsanları nasıl yönetir, idare eder? Bakın e, onun detaylarını söylüyor şimdi. Melikiyet, yani insanlar üzerindeki hakimiyet. nef am için, yani umumun menfati için, halkın, genelin menfaati için. Reyu tedbir, görüş üretir, tedbirler alır. Emrü nehi, kurallar koyar, emirler ve yasaklar koyar. Va'du va'id. Bir takım hedefler belirler. Bu Olumlu da olabilir, olumsuz da. Yani olumsuz neticelerden sakındırır, vaid deniyor ona. Ve olumlu hedefleri de toplumun o insanların önüne koyar. Taltif ve tahrim. Bazılarını lütuflandırır. İşte o sistem içerisinde hak edenleri lütuflandırır. Ve bazılarını da belli yerlerden yasaklar, tahrim eder gibi. Hukuk ve salahiyet ile zevil okul nüfusu insaniye üzerinde tasarruf. Bu cümle bana arkadaşlar tabi biz hemen şimdi bilmiyorum siz ne düşündünüz ama bizler dinlerken hemen böyle aklımız hemen siyasi konulara böyle büyük yönetimlere falan gidiyor. Doğrusunu isterseniz ben belki de kolay olduğu için bu büyük bir şeyin altına sorumluluğun vebalin. Altına girmek istemediğim için, belki kolayına kaçtığım için bilemiyorum. Ama bu tip ifadeleri öncelikle kendi hayatım, kendi yaşantım içerisinde ne gibi bir anlama geldiğini görmek ve bulmak isterim. Ve acizane kanaatim de şudur ki herhangi bir hakikati biz kendi hayatımızda var edememişsek o toplumda da var olmayacaktır. Yani çok basit ifadesi bunun. Herkes kendi evinin önünü temizlerse bütün şehir temiz olur ifadesidir. İşte siz neye layıksanız onunla yönetilirsiniz ifadesidir. Yani işte dünyada dürüstlüğün kalmadığından yakınanlar kendi hayatlarına, kendi ilişkilerine, kendi ticaretlerine, kendi insan ilişkilerine, komşuluk ilişkilerine, akrabalık ilişkilerine bakmalıdırlar. Yani öyle düşünürüm. Dolayısıyla bu o, tanım yani melik olma bir mesela bir ailede yönetici olma herhangi bir üç kişinin olduğu bir yerde yönetici olma neyi içeriyormuş arkadaşlar bir defa kesinlikle sizin nihai hedefiniz yani attığınız her adımda aldığınız her kararda e, her istihdamda sizin hedefinizin nefi am yani o toplumun tamamının menfaati hepsinin hayrına olan Ülkenin, efendim milletin, ailenin, işte sitenin nereyi yönetiyorsanız şirketin vesaire çalışanların tamamının menfaatine olmalıdır bir defa amacınız, nihai amacınız. Efendim işte bu menfaati temin edebilmek için sürekli fikir üretmeniz gerekiyor, tedbirler almanız gerekiyor, kurallar üretmeniz gerekiyor, onlara kaçınmaları gereken neticeleri ve ulaşmaları gereken neticeleri, hedefleri yani olumlu ve olumsuz hedefleri göstermeniz gerekiyor ve bir taltif ve tahlim sistemi yani e, bu sistemin içerisinde e, doğru e, hareket edenleri onurlandırmanız, doğru ödüllendirmeniz ve yanlış yapanları da belli mevkilere gelmekten mahrum etmeniz, onların yükselişlerinin önünü kesmeniz. Gerekiyor. İşte bütün bu haklar ve yetkiler ile zevil ukul, akıl sahibi nüfusu insaniye üzerinde tasarruf ve icrayı hükmederek bir heyeti içtimaiyeyi bir toplumu yani rabdu zapt ve şahsiyeti vahide misalinde teşkil eden müstakil bir velayete amme kudretini ifade eder. Toplumu bu şekilde hakimiyeti altında tutar ve bir tek bir şahıs gibi tek bir şahıs gibi e, yani nasıl diyelim e, bütün bir toplum tek bir şahısmış gibi kendi şahsında o toplumu temsil eden temsil eden onu kendi o sorumluluğu, o yükü, o mesuliyeti, o salahiyeti tabii kendinde bulan hakiki anlamda kendinde bulan müstakil bir velayeti âme kudreti yani toplumun tamamının velisi olma sorumluluğunu üstlenmiş Kişinin efendim kudretini ifade eder melik yani melik kral padişah yönetici lider ne demektir işte bütün bir toplumu topluma bu saydığı çerçevede bu saydığı çerçevede o toplumun her bir ferdinin menfaatini hayrını elde edecek şekilde o toplumu hakkaniyetle yöneten ve kendi şahsında bütün toplumu temsil eden yani herhangi bir yere gitse bir yönetici ee, toplumu adına, milleti adına konuşurken o artık bir kişi değildir. Yani ben de işte Adım Ahmet, Mehmet neyse ben de yanılabilirim deme lüksüne sahip değildir. Artık onun attığı her adım, söylediği her söz, e, temsil ettiği bir şirketi mi temsil ediyorsunuz, bir okulu mu, bir kurumumu temsil ediyorsunuz, e, bir milleti mi temsil ediyorsunuz, kimi temsil ediyorsanız e, efendim e, onun adına yapılmış ve söylenmiş demektir. Malikiyet ise... Malik ismi ise mal olan ayağın ve hisseyi ayağın üzerinde ferdin nef'i hası için bil istiklal zaptu tasarruf hakkı salahiyeti demek olan velayeti hasse kudretini. Bir önceki velayeti ammeydi yani bütün umumun velayetiydi. Malik ise e, malları malların ve o mallardaki hisselerin üzerinde yani ya malın tamamına sahipsin ya da o malın bir hissesine sahipsin. Bunun üzerinde ferdin mefihası için yani o... Sahip olan kişinin kişisel faydasına olmak üzere kendi menfaatine olmak üzere bil istiklal tamamen özgür olarak bağımsız olarak herhangi bir kısıtlama altında olmaksızın zaptu tasarruf ister tutar ister harcar yani ister tutma hakkı ister harcama hakkı. Yetkisine, ...yetkisi demek olan velayet-i hassa yani kişisel velayet, özel velayet kudretini ifade eder. O kişinin sahip olduğu mal ve hisseler üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunma yetkisini ifade eder malik ismi. Bunlardan her birinin, şimdi önce bizim şunu anlamamız çok önemli. Yani anladık da zihnimize bir yerleştirelim çünkü buradan sonra söyleyeceği her şey... Ee, o, o yani bu iki kavramı doğru hatırlamamızla alakalı olacak. <gülüyor> Melik dediğimizde insanlar üzerinde tasarruf yetkisini kastediyoruz. Malik dediğimizde de mallar üzerindeki tasarruf yetkisini kastediyoruz. Ve aynı ayetin hem melik hem de malik şeklinde okunması tabi biliyorsunuz bu kıraatlar bu okunma şekilleri yani Efendimiz'den Mervi'dir. Yani hiç kimse burayı melik şeklinde de okuyabiliriz. Hadi birazımız da öyle okuyalım diyerek bir kıraat ihdas etmemiştir. Kıraatlar tamamen Semidir. Yani işitmeye dayalıdır. Efendimiz bu ayet-i melik Melik Yevmiddin diye de okumuş. Malik Yevmiddin diye de okumuş. Gelen rivayetlere göre her iki okuyuş da e, geçerli sayılmış. Şimdi e, bu ikisini de Cenab-ı Hakk'ın hem Melik oluşu hem Malik oluşu bu iki kıraatla kendi zatında toplamış olmasının ne demek olduğunu göreceğiz. Ama önce gene de bizim üzerimizden anlatmaya devam ediyor. Bakın diyor ki. Bunlardan her birinin yek diğerine bir ciheti irtibatı vardır. Yani melik oluşla malik oluş birbiriyle ilişkilidir. Gerek malikiyeti mutlaka yani mallar üzerinde mutlak hakimiyet ve gerek melikiyeti mutlaka insanlar üzerine yani toplum üzerindeki yönetim hakkı mutlak hakimiyet. İkisi de bil asale Rabbul alemine mahsustur. Bu ikisi de asaleten alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Yani insanların sahibi Allah'tır, malların sahibi de Allah'tır. İnsanların sahibi demeyelim kölelik ilişkisi gibi oluyor, hakimi diyelim. İnsanların hakimi Allah'tır, malların sahibi bütün mal anlamına gelebilecek her şeyin, bütün maddi değerlerin yani sahibi Allah'tır. Hep mutlak anlamda bunlar Allah Teala'ya aittir. Çünkü hayatı kendi yedinde olmayan beşerin yani yaşayıp yaşayamaması kendi elinde olmayan beşerin bu sıfatlarla ittisafı böyle beşerden birine melik ya da malik denmesi işte mal sahibi ya da efendim e, iktidar sahibi denmesi bir tabi, izafi, niyabi ve müstear olduğu aşikardır. Adamın adamın kendi hayatın üzerinde bir hakimiyeti yok. Nasıl olacak da başkalarını asaleten hakim olacak başkalarına ve mallara da asaleten sahip olacak? Bu asaleten vekaleten meselesini e, kelimelerini, kavramlarını arkadaşlar birazcık hukuk e, bilenler efendim ticaretle ilgilenenler birazcık yani e, birkaç malı işte mesela diyelim ki e, noterden birine vekaletname verirsiniz. İşte bir satış işlemi için siz orada bulunamayacaksınızdır noterden vekaletname verirsiniz. O vekaletname verdiğiniz kişi o malı bakın vekaleten satar asaleten değil malın asıl sahibi hukuka göre yani sizsiniz. Ama vekaletname verdiğiniz için o sadece o malın o satışı yani ne kadar yetki verdiyseniz o kadar yetkiyle sizin mallarınız üzerinde tasarrufta bulunur. İşte Allah Teala ile bizi kıyaslayacak olursak böyle bir kıyas tabii çok iyi anlıyoruz hepimiz ki efendim zaten en baştan açıkça ortadadır sonuç. Böyle bir kıyasla ee, Cenab-ı Hak bütün insanların hakimidir ve bütün mallarında sahibidir. Onun hakim ve sahip oluşu yani melik ve malik oluşu bil asaledir, asaletendir. Ee, i̇nsan kendi hayatına hakim değildir ki nerede kalmış efendim diğerlerinin e, üzerindeki iktidarı ve mallar üzerindeki sahipliği asaleten olsun. Ma ma fi, dünyada. Ve zamanı halde şu anda yani beşeriyetin yegane hodgamlığını hodkam bencillik yani bencilliğini gururunu teşkil eden de bu izafi ve niyabi olan milk ve mülktür. Yani ne bak, insana geçici bir süreyle geçici bir yerde küçük bir anlığına bir vekaletname vermiş. İnsanın bütün bencilliği, şımarıklığı, gururu, kibiri o vekaletnameyle ve vekaleten yani yönettiği e, mallar ve edin geldiği mevkilerden kaynaklanıyor diyor. E, yine benzetmemize dönecek olursak siz mesela birisine işte şu şartlarda malınız üzerinde tasarruf yetkisi veriyorsunuz. O da sanki o mal onunmuş gibi o kazanmış, o çalışmış o uğraşmış, sahip olmuş veya onun babasından, dedesinden kalmış gibi böyle bir gurur içine giriyor. İşte diyelim ki satış işlemleri sırasında. Bu ne kadar yersizse İnsanın da Cenab-ı Hakk'ın kendisine vekaleten geçici bir süre için hatta daha esaslı bir kavramımız var bizim bunu ifade eden emaneten verdiği o mallar ve mevkilerle kendisini bir şey zannetmesi bencillik yapması, gurur yapması bu kadar büyük bir aldanıştır diyor. E tekrar okuyayım o cümleyi. Ma ma fi dünyada ve zamanı halde beşeriyetin yani hotkamlığını, gururunu teşkil eden de bu izafi ve niyabi olan milk ve mülktür. Çünkü bunlar neden insan peki bunlara böyle büyük bir şey gibi e, yani emaneten olduğunu bildiği halde, vekaleten olduğunu bildiği halde, izafi olduğunu, geçici olduğunu bildiği halde neden bunlara böyle sarılır ve bunlarla böyle bencillik yapar, kavgalara tutuşur, efendim ne bileyim gurur sebebi yapar bunlara sahip olmayı? Çünkü bunlar dünyada hayat ve saadetin en mühim şeraiti esasiyesindendirler. Dünyada hayatın devam etmesinin ve mutluluğun temininin, huzurun, mutluluğun temininin en mühim şerait-i esasiyesindendirler. Yani size yetecek kadar, kimse bunu şimdi millet ölçeğinde düşünün arkadaşlar, size yetecek kadar, siz kimseye muhtaç olmayacak kadar, hiçbir istemediğiniz anlaşmaya mecburen imza koymaya muhtaç olmayacak kadar kendi kendinize yetecek, yeraltı altı yer üstü kaynaklarınız zenginlikleriniz coğrafi zenginlikleriniz vesaire işte benim hepsine aklım ermez ekonomik gücünüzün olması bu bakımdan sakın ha şöyle demeyin işte para mutluluk getirmez arkadaşlar belli bir ölçüye kadar para mutluluk getirir bununla ilgili araştırmalar da var daha doğrusu şöyle mutluluk getirir derken bir numaralı hedefimiz değildir para Tabii ki mal yani bir numaralı hedefimiz değildir ama Kur'an-ı Kerim'de de hadis-i şeriflerde de arkadaşlar mal insanın malı hakkında öyle ifadeler vardır ki sonunda İslam hukukçuları mukaddesatı hamsenin içine koymuşlardır malı. Yani beş tane kutsal şey vardır İslam'da varlığımız vardır beş kutsal varlığımız vardır ve bütün farzlar, haramlar, bütün o hukuk sistemi yani İslam'ın getirdiği ahlak hukuk sistemi, o hayat tarzı bu beş mukaddesin korunmasına yöneliktir. Bu beş mukaddesten beş kutsaldan bir tanesi de maldır arkadaşlar. Çünkü malınız olmadığında özgürlüğünüz olmaz. Malınız olmadığında Diğer haklarınızı da müdafaa edemezsiniz, koruyamazsınız. Bu bakımdan efendim ne diyor bakın dünyada bu ikisi yani. Biri mal dedik ikincisi ne? Nüfuz. Nüfuz Z ile Zonguldağ'ın Z'si. Yani nefis insanlar üzerinde etkiniz, makamınız, mevkiiniz, sözünüzün geçerli olması. Şimdi nüfuz. Tabii bu nüfusla alakalı yani nefisler, insanlar yani vatandaşlarınızın, milletinizin, ailenizin, sevenlerinizin, destekleyenlerinizin, elinizin altında çalışanlarınızın olması. Yani çevrenizde insanlar olması ve o insanlar içerisinde isteklerinizi yerine getirebilecek kadar bir mal varlığınızın olması insanın dünyada hayat ve saadetin en mühim şeraiti esasiyesindendirler. Bu yüzden mesela israf haramdır arkadaşlar. Yani bir düşünün israf nedir? Benim kendi kazandığım para bu. Helal para arkadaşlar. Helal ben kazandım. Neden istediğim gibi harcayamıyorum? Neden çarçur etmek istiyorum ben onu? Neden çarçur edemiyorum? O kadar ki arkadaşlar belli bir noktadan sonra israf ve çarçur etme kişinin hacr altına alınmasına sebep olur. Yani ekonomik özgürlüğünü kaybeder. Kendi malı üzerindeki tasarruf yetkisini kaybeder. Çünkü sefih kabul edilir. Karını zararını ayırt edemediği için. Niçin? Niçin insanın en temel yani malı üzerindeki tasarruf hakkına sınır konuyor arkadaşlar? Çünkü insanın en kıymetli varlıklarından birisi olan malını yok edecek şekilde davrandığı için. Dolayısıyla yani ee, nasıl diyelim? Malın korunması esası pek çok boyutu olan yani ekonomi ne diyelim işte bir millet için ekonomi bir devlet için millet için ekonomi bir aile için işte o ailenin imkanları kişisel servet bunların hepsi Allah Teala'nın insana nasip ettiği bu dünyada ve o vesileyle kuvvet ve güç verdiği imkanlardır bunlar çarçur edilemez bunların kıymeti bilinir değeri bilinir efendim ve yerli yerince harcanır. <gülüyor> memleket ise memleket ya diyor ki bakın dünya, e, bunlar dünyada hayat ve saadetin en mühim şerait esasiyesindendirler dedik mülk mülk ve milk fil hakika hayat ve saadeti hayat evvela bir memlekete mütevakkıftır. Yani e, bunu artık biz hiç anlatmamamız gerekiyor arkadaşlar şu yaşadığımız yüzyılda e, e, insanların hani bu mülte, mülteci problemi göç olaylarına vakıf olmuş yani az buçuk kulağının kenarından bu konulara dair bir iki bir şey duymuş olanlarımız bile bir memlekete sahip olmanın yani insanın bir memleketinin bir yurdunun olmasının ne demek olduğunu bilir. E, hayat ve saadeti hayat evvela bir memlekete mütevakkıftır. Onun için arkadaşlar memleketinize yönelik her saldırıya memleketinizin elinizinden elinizden çekilip alınması, ayağınızın altından bastığınız toprağın çekilip alınmasına yönelik her saldırıya karşı çıkmak cihattır ve bu uğurda ölen de şehittir. Yani yoksa bu ırkçı bir ırkçı ırkçı nasıl diyelim ırkçılığa dayalı bir mücadele değildir bu vatan vatanı koruma, vatanı sevme mücadelesi. Memleket ise milk ve mülk yeri demektir. Memleket ne demektir? Bakın o da aynı kökten. Memleket de meleke kökünden geliyor. Mülk yeri ve milk yeri yani insanlarınızın yaşadığı ve mallarınızın barındığı olduğu yer demektir ki buna lisanı avam ile vatan, lisanı şer'i ile daha kıymetdar olarak dar denilir. Bir memlekette hayat ve menfaati hassa Milk ve malik ile yani mülkiyeti ferdiye ile kaimdir. İnanılmaz tahliller bunlar. O kadar ki böyle şey zinciri böyle kuruyor. Adım adım adım adım götüreceği fikre götürüyor bizi boşluk bırakmadan. Şimdi tekrar okuyayım bu cümleyi. Bir memlekette hayat yani sizin canınızın korunması. Hayat hayatınızın korunması. Çünkü mukaddesat-ı hamsenin başında gelir hayat. Ve menfaati hassa. Yani sizin bütün kişisel menfaatleriniz, menfaat burada çıkar diye düşünmeyin yani kötü anlamda düşünmeyin. Sizin hayrınıza olacak, kişisel anlamda hayrınıza olacak her şey milk ve malik ile kaimdir. Yani nüfus olması lazım, insanlar olması lazım, bir vatandaş olması lazım, bir vatan olması lazım. Yani milkiyeti ferdiye ile Kişi ve kişisel mülkiyet hakkınızın olması lazım. Bunun zamanı olan hayat ve menfaati amme de melik ve mülk ile yani ınzıbat-ı içtimaiyi temin eden devlet ve reisi devlet ile ka kaimdir. Şimdi sizin hayat hakkınız ve mülkiyet edinme hakkınız. Yani bir vatanınızın olması, o vatanda sizin size ait bir mülkler olması, evinizin, barkınızın, işinizin vesaire olmasının nın garantörü, zamanı dediği şey odur. Garantörü nedir? Hayat ve menfaati am. Bunun zamanı olan hayat ve menfaati amle Yani ee, yaşam hakkının devamı ve bütün toplumun, bütün toplumun menfaatinin korunmuş olması. Dolayısıyla neden bunu böyle söylüyor arkadaşlar? Anladığım kadarıyla. Çünkü e, siz e, toplumun aleyhine olacak şekilde kendi karınızı koruyamazsınız. Hele uzun süreli hiç koruyamazsınız. Yani... Siz e, kârınızı koruyabilmeniz için, sizin malınızın, mülkünüzün, saygınlığınızın işte vesaire korunabilmesi için toplumun da işinin gücünün, evinin, barkının yolunda gitmesi gerekir. İşte bu aradaki uçurum açıldıkça bunlar birbirini tehdit eder hale gelir. E, burada e, gerçekten çok birkaç cümle içerisinde çok ciddi e, siyaset felsefesi, sosyoloji, tarih e, anlatıyor. Birkaç kavramı Bizi açıklarken hayat yani yaşam ve menfaati ammet toplumun menfaati hayrı da melik ve mülk ile mümkündür. Yani sen tek başına kendi malına sahip çıkarsın, kendi e, imkanlarına, kendi menfaatlerine sahip çıkarsın ama senin e, o sahip çıkmanın nasıl diyelim o gayretinin netice bulabilmesi için içinde bulunduğun toplumun tamamında bir güven, emniyet, yaşa hayat hakkı efendim, ve bir e, huzur bulma, bulunması gerekir. Bu da ne ile mümkün? Melik ve mülk ile yani ınzıbatı içtimaiyi temin eden, bütün o toplumun e, bir sistem içerisinde, bir nizam içerisinde, bir hukuk içerisinde olmasını temin eden devlet, ve reisi devlet ile kaimdir. Yani iktidarla bir devletin olması gerekiyor ve bir güçlü bir iktidarının olması gerekiyor senin kendi kişisel haklarını bile koruyabilmen için. Yani bir vatan gerekiyor önce. Ondan sonra da o vatan üzerinde bütün herkesin haklarını koruyan, herkesin barış içerisinde birbirinin hayat hakkına, mülkiyet hakkına saygı duydu duyacağı bir barış içerisinde yaşayabilmesi gerekiyor senin kendi haklarını koruyabilmen için. Bu da neye bağlı? Bir toprağa yani memlekete ve o memlekette e, bir devlete ve o devletin de efendim e, karmaşa içermeyen bir e, yönetime sahip olması gerekiyor. Bunların kıvamı da dengesi de her ikisinin zati ve asili olmayıp yekdiğerinin zamanına muhtaç olduklarını bilmektir. Yani devlet halkına zarar vermeyecek, halk devlete devlet aleyhine e, genişlemeyecek. Yani bireysel haklarla sosyal hakların Birbirini koruyabilmesi için, birbirinin garantörü olabilmesi için arkadaşlar birbirine muhtaç olduklarını bilmeleri gerekiyor. Yani bir iktidar neyle kaimdir? Mesela siz aile reisi olacaksınız. Yani bir ailenin veya bir şirketin yöneticisiniz. Şirket yoksa şirket yöneticisi olmanız ne anlamı ifade eder? İşte dünyada büyük bir kriz çıktığında CEO'lar işsiz kalıyorlar değil mi? Yani hiçbir anlam ifade, her bütün şirketler iflas ediyorsa sizin şirket yöneticisi olmanız ne anlam ifade eder? Dolayısıyla sizin o statünüzün, varlığınızın korunabilmesi için o sistemin korunması gerekiyor. Ve aralarında nispeti hakka intibak eden ahengi tenasubu bulmakla mümkündür. Neyin arasında? Arkadaşlar fertle toplum. Toplumla devlet arasında efendim hakka dayalı, e, dengeli, uyumlu, ahengi yakalamakla mümkündür. Ferdi ve mülkiyeti ferdiyeyi boğan içtimaiyeti mutlaka, yani burada sosyalizmden bahsediyor aslında, daha doğrusu işte e, toplumun, ferdin haklarının önüne geçecek kadar toplumsal toplum haklarının önemsenmesi ne dedi ferdi ve mülkiyeti ferdiyeyi ferdi boğacak kadar Ve mülkiyeti ferdiyeyi boğacak kadar. Yani hiç kimse artık bir mal mülk sahibi olmak istemiyor. İşte dünyada komünist sistemlerde bunu gördük. Ee, insanların mülk sahibi olma imkanları ortadan kaldırılıyor. İstekleri de ortadan kaldırılıyor. Böyle olunca arkadaşlar hiç kimse e, karnını doyuracak kadardan fazla çalışma ihtiyacı <gülüyor> ve şevki bulamıyor kendi içerisinde. İşte böylesine bir içtimaiyeti mutlaka sosyal e, mutlak sosyalcilik azasının bütün havası felce uğrayan azasının bütün azaların yani e, üyelerinin bütün e, nitelikleri bütün hisleri felce uğrayan ve yalnız gönlü basit ve fakat heyecanlı bir hatırayla kıvranan bir bedene benzer. Şimdi bu benzettiği şey neydi tekrar hatırlayalım arkadaşlar. Her, her, her bir sistem düşünün ki orada e, mutlak toplumculuk, toplum hakları o kadar kuvvetli ve öne çıkmış ki insanların kişisel hak ve hürriyetleri ve mülk, mülk edinme hakları e, yok edilmiş. Böyle bir toplum diyor, bir, öyle bir bedene benzer ki gönlünde e, hatıraları var e, efendim hevesleri var heyecanları var fakat ağzasının tamamı felce uğramış nasıl ki o hayaller o hatıralar o heyecanlar o istekler hayata geçirilemez çünkü azalar felce uğramış cemiyeti mülkiyeti istimaiyeyi boğan ferdiyeti mutlaka da işte bugün yaşadığımız şey bu e, giderek boyutu artıyor Allah sonumuzu hayretsin yani toplumu ve e, mülkiyeti içtimaiyeyi, toplumun e, mülkiyet haklarını öyle diyelim boğan ferdiyeti mutlaka, mutlak ferdiyetçilik, mutlak liberalizm ya yani mutlak e, kişi hakları öyle diyelim. Kişi hakları o kadar öne geçiriliyor, o kadar yüceltiliyor, o kadar büyütülüyor ki arkadaşlar toplumun hakları ve menfaatleri ihmal ediliyor. İşte burada pek çok örnek vermek mümkün ama geçiyorum. Bu da neye benzer? Uzviyeti münhal olup canı boğazına gelmiş ve gözleri cev ve havaya dikilmiş bir muhtadarın demivapesindeki sekerat buhranını yaşayan hulkumunu andırır. Bunun durumu da. Yani son, en son anına gelmiş, gözleri havaya dikilmiş, bütün efendim hayatiyeti münhal olmuş canı boğazına gelmiş. Kişinin o boğazındaki son nefesi andırır efendim bu toplumun durumu. Yani biri felç olmuş hiçbir hayalini yerine getiremiyor. Diğeri de son nefesini vermek üzere. Bunun için milk ve mülkten her birinin zayağı bir felakettir. Yani ne insanlar e, zayi edilmelidir ekonomi uğruna, mülk uğruna veya toplum uğruna fert zayi edilmelidir ne de efendim tersi bunların her birinin zayağı yani zayi edilmesi bir felakettir mülk ve hükümetin kısmen veya tamamen fıkdanı yani bir milleti düşünün veya bir aileyi düşünelim biz yine aile üzerinden gidelim iflas etmiş mülk ve hükümetin ve baba e, efendim ya kaçmış ya hapse girmiş ya işte ee, bilemiyoruz yok ortada bütün otoritesini kaybetmiş efendim ve e, mülk ve hükümetin kısmen veya tamamen fıktanı ortadan kaybolmuş olması bizzat nef-i amın o nispette inkıtağıdır yani ekonomi ne kadar zayıflarsa Yönetim ne kadar zayıflarsa yani hem iktidar olarak hem sahip olduğunuz mülkler olarak zayıfladığınız zaman e, nef-i am yani bütün o, o toplumun menfaati o nispette kesintiye uğrar. İşte bunu bir şirket için dediğim gibi düşünebilirsiniz, bir aile için düşünebilirsiniz. Mülk ve malikiyetin yani iktidar ve mallara sahip olmanın Bazen veya küllen bazen veya küllen fıkdani e, ya kısmen veya tamamen ortadan kalkması da nef ihassın veya nef küllün inkıtağıdır. Böyle bir durumda artık kişisel menfaatlerinizi de koruyamazsınız, toplumsal menfaatlerinizi de koruyamazsınız. İşte bunun örneklerini görüyoruz arkadaşlar yani e, iktidarı e, çeşitli sebeplerle ortadan kaldıran bazı memleketlerde akıbetin ne olduğunuz yerine de bir şey koyamadığınız zaman burası çok önemli yani şunu demiyoruz ne olursa olsun zalim de olsa işte iktidar, iktidarınlığını sürdürmelidir demiyoruz ama yerine daha iyisini koyamadığınız zaman arkasından gelen kaosun boşluğun her türlü oto, yani o milletin Varlığı demek olan her şeyini kaybetmesine yol açıyor arkadaşlar. Bu aile içinde geçerli. Yani bir, bir birliği parçaladığınızda yerine ne koyduğunuzu ondan sonra nasıl bir hayat öngördüğünüzü hesaplamanız gerekiyor. Yani yıkmak çok kolay ama onun ne ile telafi edeceğiniz, onun yerine ne koyacağınız yani getirdiğiniz önerinin Aklı başında ayakları yere basan önerinin ne olduğu bu tek bu her türlü çalışma için geçerli arkadaşlar. Her türlü birlik için geçerli bu söylediklerimiz. E, Ekseria birinin zevali diğerinin zevalini istilzam eder. Yani iktidar zayıfladığı zaman mülk zayıflar mesela bir şirkette yönetici zayıfladığı zaman yöneticiler basiretsizleştiği zaman kar Azalır, iflasa gider, bir ailede hakeza yönetici otoritesini kaybettiği, saygınlığını kaybettiği, zayıfladığı, görüşleri isabetli olmadığı ve veyahut da görüşleri isabetli ama ailesi üzerinde hakimiyet ve saygınlığını kaybettiği zaman efendim hem mal ziyan olur hem nüfus ziyan olur. Bunlar yani birinin zevali diğerinin mal gittiği zamanda yani çulsuzu da kimse çok değer diye lafını dinlemeyebilir. Çünkü onun da işte ne der insan yani faydası olsaydı kendine faydası olurdu der söylediklerinin. Ekseria yani milk ve malikiyetin ekseria birinin zevali diğerinin zevalini istilzam eder. Bunların ikisinin birden fıktağını ise yani bir toplumda işte yani aklımıza gelen örnekler var arkadaşlar Afganistan gibi Irak gibi Libya gibi pek çok Afrika ülkesi gibi bunların ikisinin birden fıktağını yani hem ekonomik olarak batmış hem de ortada güçlü bir iktidar yok ise el-iyaze billah musibeti kübra ve felaketi uzma'dır bunların ikisi birden ortadan kalktığında yani ne para var ne birlik var ne bir yönetim var, ne çekip çek çevirecek, toparlayacak biri var ortada. Efendim bu Allah'a sığınıyoruz diyor. Büyük bir musibet ve korkunç bir felakettir. Her birinin zayağını tasavvurda bile beşeriyet bu akıbeti elimenin fecaatini duyar. Yani e, yönetim boşluğunun, veya da işte ekonomik olarak güçten düşmenin veya insan kaybının yani e, ne demek olduğunu... İnsan bunun fecaatini duyar ve duyduğu içindir ki bütün bedahat karşısında kendisinin filhal, izafi değil, hakiki ve mutlak bir melik veya malik olduğu vehminden kurtulamaz. Bunların elden çıkması o kadar büyük bir felakettir ki kendisini bunların temelli sahibiymiş gibi düşünür ve o şekilde bunlara dört elle sarılır. Vücudu nimet noktayı nazarından melikiyet şüphesiz daha cazibelidir. E, nimetin varlığı açısından baktığımızda yani nimet oluşu açısından baktığımızda melikiyet malikiyetten şüphesiz daha cazibelidir. Yani bir mevkinizin olması, otoritenizin, saygınlığınızın, sözünüzü dinleyen insanlar, bir kadronuzun olması bir takım mallara sahip olmanızdan daha cazibelidir. Lakin, lakin adem-i nikmet noktayı nazarından da Zevali i malikiyet daha müthiş ve daha korkunçtur. Ee, malikiyeti yitirmeniz, yani elinizden mallarınızı yitirmeniz de e, ade, e, ne dedi? Adem, Adem'in nikmet, yani yokluk ve perişanlık, felaket, başa gelen e, büyük belalar açısından baktığımızda, efendim e, bir makamı kaybetmekten daha korkunçtur insanın iflas etmesi, yiyecek lokmasının kalmaması, işte malının elden gitmesi. İşte bu ayet-i celi ile beşeriyetin zamanı haldeki ki bu hisseyi izafetini selbetmeyerek bu ayeti kerime insanlığın şu anda yani dünyada geçici bir süre için bile olsa bu izafi bir hissesi var mallar ve nüfuslar üzerinde bunu ortadan kaldırmıyor fakat istikbalde Maliki Yevmiddin diyerek gelecekte alel husus ahirette ve bilhassa da ahirette bunun dahi meslup olacağını yani senin artık malların üzerinde canlar üzerinde bir tasarrufun olmayacağını ve o zaman yalnız Cenab-ı Rabbül Aleminin ezeli ve ebedi olan malikiyeti hakikiye ve melikiyeti mutlakasının kalacağını beyan buyuruyor. İşte Maliki Yevmiddin diyerek bize bunu söylüyor diyor bu zamana kadar din üzerinden gitmişti efendim bu bölümde de Malik ifadesinin Melik ifadesinin ne anlama geldiğini hem bizim için bu dünyada hem de Malik yani din ayet kelimesi ahireti ifade ettiği için ahirete yönelik olduğu için efendim geçici olarak bizim mallar ve nüfuslar üzerindeki hakimiyetimizi Cenab-ı Hakk'ın onayladığını fakat öyle bir gün gelecek ki orada e, her şeyin sahibi mallarında sahibi efendim senin zannettiğin o insanların emrin altında zannettiğin ağzından çıkan söze bakan o insanların da sahibinin sadece Allah olduğunu senin tek başına Çırılçıplak arkadaşlar hem hakiki hem mecazi anlamda çırılçıplak her türlü makamdan, mevkiden arınmış olarak annenden doğduğun ki günkü gibi Allah'ın huzurunda olacağını bize hatırlatmış oluyor. Limenil mulkul yevm lillahil vahidil kahhar. <gülüyor> Bugün mülk kimindir? Vahid ve kahhar olan Allah'ındır ayet kelimesini de. Delil getiriyor. Yemela la temliku nefsün li nefsin şey'a vel emru yevme izin lillah. O gün hiçbir nefis bir başka nefis için bir şeye malik değildir. O gün bütün söz, bütün iş Allah'ındır. Bütün yetki. İlk nazar bunlar Gafir suresi 16. ayet ve İnfitar suresi 19. ayet. İlk nazarda ilk baktığımızda yani bu inzar. İnzar neydi biliyorsunuz. Çok konuştuk arkadaşlar. Akıbeti göstererek kişiyi korkutma demek. Ama bu korkutma sağlıklı bir korkutma. Hep anlatırım. Bizim işte bugün insanların bize korkutarak anlatmayın demeli dediklerindeki o evhama dayalı bir korkutma değil. Akıbet mesela işte bu yola girme kardeşim. Bak çıkmaz sokak. İleride kazı var. Bak bu yol kapalı. Diyoruz ya birine. İşte inzardır o. İnza, o kişi şöyle dese ama beni niye tehdit ediyorsun? Ben girmek istiyorum Özgür Radem'le dese ona ne deriz? Tamam gir o zaman yani git oradan geri geri gelirsin deriz. Değil mi? Onun gibi veya işte bir doktorun hastasını uyarması, ikaz etmesi gibi Allah Teala da peygamberlerini bize beşir ve nezir olarak göndermiştir. Yani onlar bize e, Cenab-ı Hakk'ın kanunlarına göre yaşarsak akıbetimizin nasıl... Ee, müjdelere vesile olacağını müjdelerler, akıbetimizin nasıl güzel olacağını müjdelerler. Ama o kanunlara muhalefet edersek de e, muhalefetimiz oranında da bizi dünyada ve ahirette nelerin beklediğini bize haber verirler. İşte bu da inzardır arkadaşlar. İlk nazarda bu inzar ne kadar müthiştir. Benim benim derken, Memleket hükümet zayi etmenin ne felaket olduğunu idrak edenler kimseye vermem derken velev habbe-i vahide olsun yani tek bir çekirdek tanesi olsun mülksüz kaldığını görenler bu dehşetin azametini ne çabuk hissederler. Lakin faide onu sonradan değil önceden hissetmektir. İş işten geçtikten sonra değil, oraya giden yolun başındayken bunu idrak edebilmektir. Çünkü o kapasite var sende ey insan. Bununla beraber ayet-i celil'e değildir. Yani insanı ümitsizliğe sevk etmez. İzafi ve niyabi olan malikiyet veya melikiyetin zahil olup sahibi asli ve hakikisine rücu eylediği o günde Yine fakr-ı olan ve ademi külli, e, fakr-ı olan ademi külli yüz göstermiyor. Ne milki mutlak ne mülkü mutlak hiçbiri mefkut olmuyor. Bütün mevcudiyetleriyle sahibi hakikileri olan Rabbül Alemin'in rahmaniyet ve rahimiyetiyle yedi kudretinde toplanmış bulunuyor. Burada çok güzel bir nüans e, yakalamış ve bize e, sunuyor iki cümleyle <gülüyor> arkadaşlar. Tam bir yok oluş değil. Tam bir mahvoluş değil. Çünkü diyor e, izafi ve niyabi olan ma, melik yani yöneticiliğin ve malik ve mal sahibi olmanın e, gerçek sahibine döndüğü o günde gerçek bir yokluk adem-i külli, tam bir külli ve fakr külli yüz göstermiyor. Tam bir yokluk, tam bir yok oluş yüz göstermiyor. Ne milki ki mutlak? Ne de mülkü mutlak hiçbiri mefkut olmuyor. Yani ortada hiçbir şey kalmıyor, hiçbir yöneti her şeyi dağılıyor, perişan oluyor, her şey yok oluyor ve sıfırlanıyorsun öyle değil. Her şey gerçek sahibine dönüyor. Yani e, bu dünyadakinden çok daha büyük, çok daha güzel... Efendim hani tabirimizi hoş görsün Rabbimiz mülkler var değil mi? Bizim büyük konaklar, büyük mekanlar, bahçeler, saraylar, cennetler, rıza, makamlar, mevkiler orada da efendim var. Bütün mevcudiyetleriyle bu milk ve mülk. Bütün mevcudiyetleriyle sahibi hakikileri olan gerçek sahipleri olan Rabbül Aleminin rahmaniyet ve rahimiyetiyle bunu anlatmıştık artık o kadar çok anlattık ki geçiyorum iki boyutu var biliyorsunuz Allah'ın rahmetinin yedi kudretinde Cenab-ı Hakk'ın kudret elinde toplanmış bulunuyor. Yani bir yokluğa gitmiyorsun yokluk çok daha arkadaşlar belki de biz onu tasavvur bile edemiyoruz yani insan zihni yokluğu tasavvur bile edemez. Çünkü yokluk yok. Olmayan bir şeyi biz tasavvur edemeyiz. Onun o yok oluşun hayali bile, hayali bile insanı hasta eder, insanı e, yese düşürür. Bütün çabalarının hiçbir karşılığının olmayacağını bilmek. Ne kadar gayret edersen et, her şeyin boş olduğunu bilmek. Nasıl bir e, inkisardır. Yani insanı nasıl bir e, yıkan bir düşünce, bir düşünün yani. Hiçbir gayret motivasyonu içeri, iç dünyanızda kalmaz. Hiçbir ümit kalmaz. Binaenaleyh memleketi Rabbaniye'nin, şimdi burası benim hep söylediğim bir şey. Diyorlar ya gençler bize soruyorlar, çok bu soru diyorlar ki işte adam ahirete inanmıyor ama... Birçok iyilikler yapmış, işte ne bileyim nazikçe yaşamış, işte insanlara faydası dokunmuş vesaire. Yani bir tek Allah'a inanmıyor ya da ahirete inanmıyor diye neden bu adamın ahireti perişan oluyor diyorlar. Şimdi bakın onu açıklıyor burada arkadaşlar. Ben de hep bu cevabı veriyorum. Başka bir şey ekleyemiyorum o soruya maalesef. binanele memleketi Rabbaniye'nin tabiiyetini taşıyanlar. Yani memleketi Rabbaniye neresi arkadaşlar Ahiret çünkü maliki yevmiddin. değil Allah o gün mülkün de milkin de yani hem insanların hem her türlü akla gelebilecek her türlü malın sahibi Allah Teala şimdi de sahibi ama şimdi bize vekalet vermiş bize bakıyor böyle bakalım o vekaleti nasıl kullanıyorsunuz diye bakıyor. Efendim e, kıyamet gününde ise biz bütün o elimizdeki vekaletleri asıl sahibine iade etmiş olarak Allah'ın huzuruna böyle e, çıplak dediğim gibi az önce geleceğiz. İşte orası memleketi Rabbaniye Allah Teala'nın memleketi tam böyle söylüyor. Bu tabiiyeti taşıyanlar tabiiyet ne arkadaşlar vatandaşlık demek. Memleketi Rabbaniye'nin vatandaşlık hakkını taşıyanlar o gün hisse-i mertebelerine göre mertebelerine göre baligan mebala alacaklar ve o tabiyeti haiz olmayanlar da hırmanı müebbete katlanıp gideceklerdir. İşte arkadaşlar iman ahiretin vatandaşlık belgesidir. Vatandaşlık belgeniz yoksa yani bir memlekete girme vizeniz, girme hakkınız, orada yaşama, kalma hakkınız yoksa arkadaşlar istediğiniz kadar ama işte ben şöyle hak ediyorum bunu bu kadar çalıştım ben kendi memleketimde işte şunları yaptım bunları yaptım demenizin bir anlamı yok. Sizin önce orada oturma ve yaşama izni almanız gerekiyor. İman böyle bir şey. Tekrar okuyorum. Ee, binaenaleyh memleketi Rabbaniye'nin tabiiyetini taşıyanlar o gün hissi saadetlerini mutluluktan ne kadar hisseleri varsa mertebelerine göre balihan mabela alacaklar. Yani bol bol alacaklar ve o tabiiyeti haiz olmayanlar Allah'ın e, Rabbani memleketinin vatandaşlığını almamış olanlar dünyadayken hırmanı müebbete, müebbede, ebedi nasipsizlik demek. <gülüyor> Katlanıp gideceklerdir. Çünkü o gün tebdili tabiiyete artık imkan kalmayacak. O gün ya ben de şuradan bir vatandaşlık alayım diye bir başvurma imkanınız kalmayacak. Başka memleket, başka hükümet bulunmayacaktır. Bugün fenalık yaparken nihayette yokluğa güvenen, Adem'i nimet sayanlar o gün ondan da mahrum olacaklardır. Yani dünyada e, ahireti kabul etmeyen ve orayı yokluk, ölümden sonrasını yokluk sayıp dolayısıyla dünyada ne yapsak yanımıza kârdır diye düşünenler o gün yokluktan da mahrum olacaklar. Çünkü Maliki Yevmiddin bize haber veriyor ki o gün var, o gün orada gerçek bir dünya var. Efendim pek çok hadiste biliyorsunuz insanlar uykudadır ölünce uyanırlar diyor. E, ayet-i kerime ve innel ahirete lehiyel hayvan. Asıl hayat ahiret hayatıdır diyor bize. Buradaki hayatımızın adını biz koymuşuz zaten yalan dünya diyerek. mizanı Hakk'ın müktazası budur hakkın mizanının gereği budur. İşte Malik kıratı bu imzaru tepşiri mülkiyeti ferdiye noktayı nazarından ifade eder. Yani kişisel mülklerin e, gerçek sahibi Allah olacaktır e, der. Malik diye okuduğumuzda. Melik kıratı da melik melikiye diye okuduğumuzda da mülkiyeti içtimaîye noktayı nazarından yani toplumsal hakimiyet noktayı nazarından ifham ve tebliğ etmektedir, bize anlatmaktadır. İki inzarın bir kıraatta cem'ine yani hem malların sahibi Allah olacak hem e, nüfusların, nüfusun, insanların sahibi hakime Allah olacak. Bunları tek bir kıraatte cem'ine Fatiha'da rahmaniyet ilahiye müsaade etmemiş ve en büyük belagat bunların iki kıraata tevziğinde tecelli etmiştir diyor Elmalı Hamd yazar. Sonra arkadaşlar İyyâke Na'budu ve İyyâke Nisli'in ayetine geçmeden <gülüyor> küçük bir ilmi özet bir not düşüyor. Bu da yaklaşık bir sayfa kadar inşallah bir on dakikada burayı okuyalım. Fatiha'da ilk vakfı tamın, mutazammın olduğu bu üç ayet. Yani Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin tam bir cümledir. Üç ayet ama asıl, aslında bir cümledir. Bir matlup ile beş delilinden mürekkep bir kaziyedir. Yani aslında bu cümle bir teo bir iddiadır, bir teoridir, bir bilgidir. Ve bir şeyi var, iddiası var. Beş tane de delili var bu iddiaya. Şöyle ki diyor, hamd Allah'a mahsustur. Teori bu, iddia bu. Yani bilgi, yanlış anlaşılmasın teori derken allah Teala bir teori olarak bunu söylüyor anlamında söylemiyorum. Yani cümlenin yapısını açıklarken Elmalı Hamd yazır, bunu böyle kaziye diye ifade ediyor. Çünkü Allah, hamd Allah'a mahsustur. Çünkü Allah buna zaten ve sıfaten müstahiktir. Yani Allah hem zatı itibarıyla hem sıfatları itibarıyla hamda sahiptir. Hamd Allah'a aittir. Hamd neydi arkadaşlar? Övgü. Her türlü övgü Allah'a mahsustur. Ee, şöyle bir nüans var. Şükürle hamd arasında. Onu şimdi hatırlatmanın tam yeri. Arkadaşlar hamd. Başınıza ne gelirse gelsin Allah'ı övmekten vazgeçmemek demektir. Yani Hand Allah'a hiçbir durumda küsmeyenlerin makam. Küsmeyenlerin yani hasta olmuş yokluk olmuş iflas olmuş engelli olmuş efendim fakir olmuş alt tabakadan olmuş çirkin olmuş neyse yani her neyse mutsuz olmuş başına ne gelirse gelsin bundan dolayı Allah'a küsmeyen Rabbini övmeye devam eden Rabbim sen ne yaparsan güzel yaparsın vardır senin bir bildiğin sana her durumda hamdü senalar olsun ben senden şikayetçi değilim diyenlerin makamıdır. Yani her durumda övgü Allah'a mahsustur. Bu, bu demek. Zaten müsta zaten müstahaktır. Yani zatı olarak. Zaten Türkçe'deki zaten değil burada. Zatı zatı itibarıyla bu övgüye müstahak müstahıktır. Yani sahiptir. Onu hak etmektedir. Çünkü Allah'tır. Zatında bir hakkın mabuddur. Hakkıyla kulluk edilen yaratıcıdır. Sıfaten müstahıktır. Yani sıfatları itibarıyla da Cenab-ı Hak bu hamde e, hak sahibidir. Çünkü Rabül Alemindir cümleyi şu anda bakın tahlil ediyor. Çünkü Rahmandır ve çünkü Rahimdir ve çünkü maliki yemittiğindir. İşte cümlede bir e, kazıye bir e, yani hüküm ve onu o hükmü ispat eden beş tane delil demesi de bu. Birinci delile nazaran elhamdülillah kaziyesi dört adedi çifttir. Kazıyesi gibi kazaya kıyasetuha maaha. Yani birinci delile nazaran elhamdülillah efendim. Yani Allah buna zat itibariyle hamda layıktır, müstehiktir kaziyesi. Dört adedi çifttir. Yani dört sayısı çift sayıdır. Kaziyesi gibi, bu iddia gibi, teorem gibi. Kazaya kıyasa tuha aha? Bunlar öyle teorilerdir ki delilleri kendi içinde. Yani dört çift sayıdır bana delil göster, ispat et demeyiz. Delili kendi içindedir bunun. Dolayısıyla elhamdülillahi de delil kendi içindedir. Çünkü Allah ise bir varlık Allah ise zaten tabi ki hamd ona mahsustur. Tekrar onu ispat etmene gerek yok. Veyahut fıtriyat denen kaziyeler cümlesindendir. Yani bunlar ispat gerekmeyen kaziyeler cümlesindendir. Diğerleri de enfüsü afakın mülahazasıyla yani Rabbül Alemin, Errahmanirrahim, Rahim, Yevmiddin bu e, ispat, şey, deliller de e, enfüsü afakın yani iç dünyamızın ve dış dünyanın değerlendirmesiyle nizam-ı alemden müstembat oradan türetilen mebde-ümeat delillerinin nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz delillerinin icmalidir. Bir özetidir ki Kur'an'da tafsil olunacak. Daha Kur'an'ın başındayız Fatihada. Bunlar işte Kur'an'da anlatılacak. Nasıl Rahman oluşu, Rahim oluşu, Yevmit dinin sahibi oluşu, Kıyamet günü, Efendim alemlerin Rabbi oluşu, nasıl yarattı, nasıl yönetti, nereden, hangi aşamadan, hangi aşamaya getirdi. Bunlar hep anlatılacak. Vücuh ve esbabı tazimin hepsini tazam mı neden? Saygı göstermenin bütün şekilleri, esbabı tazimin Saygı göstermenin bütün sebepleri, nedenleri ve vücuhu yani şekilleri hepsinin tazammı neden bu ihbar ve ispattan sonra da aynı kaziye ve deliller bir inşaya ve bir icabı teklife dahi işarettirler. Ne demek istiyor? Yani tamam şimdi biz bunları üzerinde durduk uzun uzun zaten açıkladı yukarıdan beri. Arkadaşlar 20 ders olmuş bakın 20 derstir bunları anlatıyoruz. Efendim şimdi bunları biz anladık ki e, bu anlatıldığı şekliyle alemlerin Rabbi olan Allah her türlü saygıya saygının her şekline layık ve bu bizden, bizden ona bir borç yani ona saygı göstermemiz, kulluk etmemiz gerekiyor. Şimdi bu deliller bir icabı teklifi gerektiriyor yani o zaman peki ne yapacağız Allah alemlerin Rabbi ise Rahman ve Rahim ise kıyamet gününün sahibi ise bize ne, ne gerekiyor biz ne yapmamız gerekiyor sanki Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor ey insanlar ey zevil ukul akıl sahipleri siz hüsnü mahza kemali mutlaka tazim edenlerden iseniz yani sırf güzel olduğu için e, mutlak Kemale saygı gösteren, güzelliğe saygı gösteren, hürmet edenlerden iseniz ben Allah'ım. Her kemal benimdir ve eğer kudret ve ihsana tazim edenlerden iseniz ben Rabbul Alemin'im. Yani alemlerin Rabbi benim. Dolayısıyla kudrete saygı gösteriyorsanız gene bana saygı göstermeniz lazım. Ve eğer istikbale tamahan tazim edenlerden iseniz yani siz birine saygı göstereceğiniz zaman gelecekte size sağlayacağı bir fayda için ona saygı gösterenlerdenseniz ben Rahman Rahimim ve eğer havfu haşyet ile tazim edenlerden iseniz yani korkuyla çekindiğiniz için saygı gösterenlerden iseniz ben Maliki Yevmikdin'im. Binaenaleyh bu üç ayet aslında tek bir cümle hepsi. Esbab-ı tazimin hepsini cami olan bir mabudu hakkım ben demektedir bize. Bunu duyan akıl sahibi muhataplar da acaba Allah Teala'ya nasıl ve ne suretle ham edelim diye elbette kendi kendilerine soracaklardır. İşte buna cevaben İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in geliyor. Arkadaşlar onu da inşallah haftaya Okuyalım, okumaya başlayalım daha doğrusu o da epey bir vaktimizi alacak. Allah'a emanet olun, hayırlı akşamlar.